27 Seyyid Abdülhakim Efendi rahmetullahi aleyh Essab-ı Kiram kitabında buyuruyor ki İctihad insan gücünün yettiği kadar yani cehdile zahmet çekerek çalışmak demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde sarih ve açık bildirilmemiş bulunan ahkamı ve meseleleri Açık ve geniş anlatılmış meselelere benzeterek meydana çıkarmaya uğraşmaktır. Bunu ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hesabının hepsi ve diğer Müslümanlardan içtihat makamına yükselenler yapabilir ki, Bu çok yüksek insanlara müçtehit denir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde içtihat etmeyi emrediyor. O halde manalara açıkça anlaşılmayan ayet-i kerime ve hadisi i şeriflerin derinliklerinde bulunan ahkam-ı ve mesele-i diniyeyi mefhum ile ve delalet ile anlayabilen büyüklere yani mutlak müçtehitlere ictihad etmek farzdır. Müçtehit olmak için arabi yüksek ilimleri tamamen bilip Kur'an-ı Kerime ezber bilmek her ayeti i kerimenin manayı muradisini, manayı işarisini ve manayı zımni ve iltizamisini bilmek ve ayeti i geldikleri zamanları ve gelme sebeplerini ve ne hakkında geldiklerini, külli ve cüz'i olduklarını, nasih veya mensuh olduklarını, mukayyet veya mutlak olduklarını ve kıraat-ı seba ve aşereden ve kıraat-ı nasıl çıkarıldıklarını bilmek, kütüb-i sittedeki ve diğer hadis kitaplarındaki yüz binlerce hadisi ezberden bilmek ve her hadisin ne zaman ve ne için irat buyurulduğunu ve manasının ne kadar genişlediğini ve hangi hadisin diğerinden önce veya sonra olduğunu ve bağlı bulunduğu hadiseleri ve hangi vaka ve hadiseler üzerine buyurulduğunu ve kimler tarafından nakl ve rivayet olunduğunu ve nakleden kimselerin ne halde ve ne ahlakta olduklarını bilmek, fıkıh ilminin usul ve kaidelerini tanımak, on iki ilmi ve Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin işaretlerini, rumuzlarını ve açık ve kapalı manalarını kavramak ve bu manalar kalbinde yer etmiş olmak, kuvvetli iman sahibi olmak ve itminan ile dolu, nurlu ve saf bir kalbe ve vicdana malik olmak lazımdır. İctihad ve tefsir hakkında Farisi Reddi ve Habi kitabında uzun bilgi vardır. Reddi ve Habi kitabı 1264 hijriye de Delhi'de ve 1415'te İstanbul'da taç edilmiştir. Bütün bu üstünlükler ancak Eşhab-ı Kiram'da ve sonra 200 sene içinde yetişen bazı büyüklerde bulunabildi. Daha sonraları fikirler, reyler dağılıp bid'atler çıkıp yayıldı. Böyle üstün kimseler azala azala 400 sene sonra bu şartlara hais kimse yani mutlak müçtehit olarak meşhur olan görülmedi. Hicretten 400 sene sonra müçtehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Mütehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Müceditt denen bu alimler kıyamete kadar mevcuttur. Fen vasıtaları değişti. Yeni hadiselerle karşılaşıyoruz. Din adamları toplanarak, Yeni tefsirler yazılmalı, yeni içtihatlar yapılmalıdır diyerek, naslara ilaveler, değişiklikler yapmak lazım olduğunu savunanların, zındık ve İslam düşmanı oldukları anlaşılır. İslam düşmanlarının en zararlısı, İngilizlerdir. İslam düşmanlığı, zulm, istibdat, hile ve hıyanet üzerine kurulmuş olan, İngiliz İmparatorluğu, Kanada ve Avustralya ile Asya'da ve Afrika'da kırk memleketi kültür emperyalizmi ve kuvvet yoluyla işgal ederek İngiliz sömürgesi yaptı. İğrenç İngiliz politikası gereği olarak önce bu ülkelerin dilleri, dinleri, örf ve adetleri tahrip edildi. Sonra da yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sömürüldü. Her türlü direnme kanlı bir şekilde bastırıldı. İslam dinini öğreten bütün medrese ve mektepleri de kapattılar. Halka doğru yolu gösterebilecek bütün alimleri ve din adamlarını, hatta talebeleri bile öldürdüler. Yalnız Çanakkale harbinde İngilizlerin 274 bin Müslümanı şehit ettiği 1803 2000 tarihli Türkiye Gazetesi'nde yazılıdır. Yeni nesillerin dinsiz yetişmesi için de, İslam dinini öğreten kitapları imha ettiler. 1877'de, Osmanlı-Rus Harbi esnasında, İngiltere, Hindistan'ın ilhakını ilan ederken, Mithat Paşa'nın desteğini daha önceden garantilemişti. Çünkü Mithat Paşa, meşhur İskoç locasına kayıtlı olması sebebiyle, İngiliz hükümeti tarafından İngiliz ajanı gibi kullanılarak Osmanlı devletine harbe sokmuş ve Sultan Abdülaziz Han'ı da şehit ettirmişti. Batıya şartlandırılan devlet adamlarıyla batılı uzman olarak görevlendirilen ajanların işbirliği sayesinde fen bilgisi din adamına lazım olmaz iftirasında bulunarak medreselerden fen dersleri kaldırıldı. Ondan sonra da, fen bilgilerinden mahrum edilen din adamlarını, fen bilgilerinden anlamadıkları, gerekçesiyle cahillik ile suçlayıp horlamak suretiyle gençleri dinden soğuttular.